rızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün En sevgilinin sevgilisi Hazreti Ayşe radıyallahu anhu Rasul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her zamanki gibi mescitte etrafında toplanmış olan ashabı güsinle hasbihal halindeler. Onun gönüllere inşirah veren sohbet ve muhabbetinden istifade ediyorlar. Ashab'dan Amr bin As radiyallahu an efendimize sordu. İnsanlardan en çok sevdiğin kimdir ya Resulallah? Efendimiz hiç düşünmeden cevap verdi. Ayşe dedi. Aldığı cevaba şaşıran Amr sorusunu yerledi. Peki erkeklerden kimdir ya Resulullah? Efendimiz yine aynı duallıkla Ayşe'nin babası dedi. Asabın beklemediği bir cevaptı. Evet. Dünyada en çok sevdiği bir kadındı. Ama bu kadın öyle alhelade sıradan bir kadın değildi. Hazreti Peygamber'in ''Dininizin yarısını bu Hümeyra'dan öğrenin.'' buyurdu. Rasulullah'ın yâri gârı, Sadıklar Efendisi, Hazreti Ebu Bekir'i Sıddık'ın kızı Ayşe'ydi o. Hani i Saadet'te zeki, güzel ve genç bir kadın. Rasul i Ekrem'in zevcesi olan Ayşe, babası Ebu Bekir'in evindedir. Beni Mustalik gazvesinden döndükten sonra hastalanmış... Ve hastalığı bir ay kadar sürmüştü. Hastalığı süresince evden çıkmamış ve olan bitenden habersizdi. Sağlığı biraz düzelince kulağına bir takım dedikodular gelmeye başladı. Bazı münafıklar onun hakkında ileri geri konuşuyorlardı. Derin bir üzüntüye düştü ve olayın hakikati ortaya çıkıncaya kadar babasının evine gitmek için Resulullah'tan izin istedi. Resul-i Ekrem'in iffetli tertemiz sevcesine müminlerin annesine karşı yapılan bu ithamlar, Ayşe'yi daha derin bir üzüntüye gark etti. Üzüntüsünden yataklara düştü. Perişan ve çaresizdi. Göz pınarlarında yaşlar kurumadı. Durmadan Rabbine yalvarıyor, dua ve niyazda bulunuyordu. Bu kötü iftiradan bir an önce temizlenmek ve hakikatin ortaya çıkmasını istiyordu. Ona ancak Rabbi yardım edebilirdi. Gece gündüz Allah'a yakardı. Ondan yardım diledi. Hazreti Peygamber'le evliliği Yüce Allah'ın emriyle gerçekleşmişti. Hazreti Cebrail, Hazreti Ayşe'nin suretini ipek bir hırka içerisinde Resulullah'a göstermiş ve ona ''Bu senin dünya ve ahirette zevcendir.'' demişti. Onların nikahı, Yüce Rableri tarafından göklerde kıyılmıştı. Rableri onları bir araya getirmişti ve böyle yüce bir emrin bereketiyle onların arasında büyük bir sevgi ve müveddet inkişaf etti. Hazreti Peygamber Ayşe'yi her zaman çok sevdi ve Hazreti Ayşe de onu çok sevdi. Genç ve bekar olarak evlendiği tek eşiydi Ayşe. İlme ve öğrenmeye büyük iştiyakı vardı. Resulullah'ın hanesinde onun tedrisatı altında yetişti. Hazreti Peygamberle çok genç yaşlarda evlendiğinden ve onunla çok vakit geçiren Ayşe, Kur'an-ı Kerim'i ve Resulullah'ın sünnetini çok iyi öğrenmişti. Daha evlenmemişken okuma yazmayı, tarih ve nesep ilmini babasından öğrenmişti. Hazreti Peygamberin yanında ise zekası, anlayış kabiliyeti, öğrenme arzusu, kuvvetli hafızası, aşk ve imanı sayesinde en iyi şekilde yetişti ve başkalarına nasip olmayan bir ilme sahip oldu. Arap diline ve şiirine vakıftı ve maharetle kullanırdı. Lebid'in pek çok beytini, Kâb bin Malik'in hemen bütün kasidelerini, Zeyd bin Sabit ve Abdullah bin Revaha'nın manzumelerini ezbere bilirdi. Kur'an ve hadisin anlaşılmasında dilin öneminin farkındaydı ve şöyle derdi. Çocuklarınıza şiiri öğretiniz ki, dilleri tatlansın. Hazreti Peygamber Ayşe radiyallahu anha ile vakit geçirmekten ve geç saatlerde onunla sohbet etmekten çok hoşlanırdı. Hele öğrenme konusundaki merakı, zekası, güzel konuşması, Kur'an'ı ve Hazreti Peygamber'i en iyi şekilde anlamaya çalışması gibi vasıfları sayesinde Hazreti Peygamber'in yanında müstesna bir yer kazandı. Hazreti Peygamber, onun kabiliyetlerinin gelişmesine yardım edince, baba evindeki eğitimi, vahyin aydınlattığı hane isadette daha da gelişti, derinleşti. Bilmediklerini, anlamadıklarını, eksik ve yanlışlarını, hatta Kur'an-ı Kerim ile Hz. Peygamber'in hadisleri arasındaki kendi anlayışına göre farklılık arz eden hususları, Hz. Peygamber'e sormak ve onunla müzakere etmek gibi güzel alışkanlıkları vardı. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe etkili bir hitabet ve belagata sahipti. Hazreti Peygamber'den aldığı fey sayesinde İslam esaslarının en mümtaz muallimi oldu. Kur'an-ı Kerim'i tefsir etti. Sünnet-i Seniyye'yi şerh etmekle kalmadı, onun doğru anlaşılması hususunda ilmi tenkit usulünü öğretti. Ayetlerin nuzul sebeplerini, delaletlerini, tahlil ve değerlendirmelerini çok iyi bilirdi. Kuvvetli hafızası sayesinde Hz. Peygamber'den 2000'in üzerinde hadis rivayet etti. En çok hadis rivayet eden sahabeler arasında dördüncü sırada olması onun ilminin büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Hz. Peygamber'in döneminden başlamak üzere kadınların eğitim ve öğretimiyle çok yakından meşgul oldum. Çevresinde ders dinleyen ve hadis nakleden pek çok kadın yer aldı. Böylece o yetiştirdiği öğrencileriyle, İslam dünyasında kadınların ilimle meşgul olmalarına öncülük etmiş oldu. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra onun evi, kadın erkek, büyük küçük birçok kimsenin huzuruna gelip kendisini dinlediği, sorular sorup cevap aldığı bir ilim-irfan yuvası olmuştu. Sahabiden pek çoğu, fetihler ve başka sebeplerle Medine dışına gittiğinden, Medine'de çok az sahabe kalmıştı. Hazreti Ayşe'nin varlığı sayesinde Peygamber şehri Medine, ilim şehri olmaya devam etti. Onun Medine'de yıllarca süren eğitim ve öğretim faaliyetleri neticesinde İslam ilimlerinin temellerinin atılması ve ilmi hareketin gelişmesini sağladı. Peygamber Efendimizin pak ve temiz zevcesi, müminlerin annesi Hazreti Ayşe hakkındaki dedikodular başını almış yürümüştü. İşin acı tarafı, münafıkların başlattığı iftira ve karalama kampanyalarına bazı Müslümanların da inanmasıydı. Peygamber Efendimiz, eşinin masum olduğunu biliyor, ancak böylesi sinsi ve haince planlı bir iftiranın halk arasında yayılması onu son derece üzüyordu. Binberden Müslümanlara irad ettiği hutbesinde şöyle buyuruyordu. Ey Müslümanlar cemaati! Aile aleyhindeki iftirasıyla, Beni üzüntüye düşüren şahsa karşı bana kim yardım eder? Halbuki vallahi ben, ailem hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum. Peygamber Efendimiz daha sonra, ashabı ile bu konuyu istişare etti. Ashabı, bunun apaçık bir iftira olduğunu biliyorlardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Ya Resulallah, haşa, bu büyük bir bühtan ve iftiradır. Kat'i biliyorum ki bu, Münafıkların yalanıdır. Allah Teala bedeninize sinek kondurmaktan sizi koruyor. Bedenini sineklerden bile muhafaza eden, onları bedeninize yaklaştırmayan Cenab-ı Allah, nasıl olur da ailenizi böyle kötülüklere bulaşmaktan korumaz diye fikrini beyan etti. Peygamber Efendimiz ve ashabı bu çirkin iftiranın düşmanlarının eseri olduğunu biliyorlardı. Yüce Allah'tan, Hakikatin ortaya çıkması hususunda yardım istedi. Ancak aradan bir ay gibi bir zaman geçmesine rağmen herhangi bir vahi inmedi. Hazreti Ebubekir'in evine gitti. Hazreti Ayşe radıyallahu anha ailesiyle perişan bir halde ağlamaktaydı. Resulullah selam verdikten sonra Hazreti Ayşe'nin yanına oturdu ve şöyle dedi. Ey Ayşe. Hakkında bana şöyle şöyle sözler erişti. Eğer sen bu isnatlardan uzak isen, yakında Allah seni onlardan beri ve uzak tuttuğunu açıklar. Yok eğer böyle bir günaha yaklaştınsa, Allah'tan af dile ve ona tövbe et. Bu sözler üzerine Hazreti Aşer'in göz pınarları kurudu. Peygamber Efendimiz'e cevap vermek için babasına rica etti. Resulullah'a bu hususta benim tarafımdan cevap ver dedi. Hazreti bu Bekir şaşkındı. Ne diyeceğini bilmiyordu. Vallahi kızım, Resulullah'a ne diyeceğimi bilmiyorum dedi. Annesine döndü, ancak ondan da aynı cevabı aldı. Hz. Ayşe, bizzat cevap vermek zorunda kaldı ve şahadet getirdikten sonra şöyle dedi. Vallahi ben anladım ki siz halkın yaptığı dedikoduyu işitmişsiniz. Hatta onlara inanmış gibisiniz. Şimdi ben size o kötülükten uzağım desem ki Allah biliyor uzağımdır. Beni doğrulamazsınız. Faraza ben kötü bir iş yaptım desem ki Allah biliyor ben böyle bir şeyden uzağım, Siz beni hemen tasdik edersiniz. Vallahi ben kendim içinde sizin içinde Yakub aleyhisselamın oğullarıyla olan misalinden başka getirecek bir misal bulamıyorum. Nitekim o zaman o artık bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin şu anlatışınıza karşı yardımına sığınacak ancak Allah'tır ayetini okudu ve susup beklemeye başladı. Nasûr-i Kibriya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam henüz yerinden kalkmadan tüm ev halkı yerinde oturuyorken Efendimiz de vahiy alametleri belirdi. Sevgili Peygamberimiz vahyin şiddetinden terledi ve inci tanesi gibi terler dökülmeye başladı. Hz. Ebu Bekir kalkıp üzerine örtü örttü ve başının altına bir yastık koydu. Herkes nefesini tutmuş, Yüce Allah'tan gelecek vahyi bekliyordu. Ya bu meşhum olay doğrulanacak ya da Hz. Ayşe'nin masum olduğu ortaya çıkacaktı. Ama müminlerin annesi Ayşe'nin içi rahattı. Ne korktu ne endişe etti. Rabbinin ona yardım edip temize çıkaracağını biliyordu. Efendimizin üzerinden vahiy hali kalkınca sevinçle Ayşe'ye ''Müjde ey Ayşe, Yüce Allah seni kesin olarak tebriye etti.'' yapılan iftiradan beri ve uzak kıldı buyurdular. Hazreti Ebubekir çok sevindi ve kalkıp kızını alnından öptü. Hazreti Ayşe'nin masumiyetini tüm insanlara duyuran Nur Suresi'nin 11 ila 20. ayetleri şunlardı. Onu siz kendiniz için bir kötülük sanmayın. Bilakis sizin için bir hayırdır. Onlardan herkese kazandığı günah nispetinde ceza vardır. Onlardan günahın büyüğünü yüklenen o adama da pek büyük bir azap vardır. Onu, iftirayı işittiğiniz vakit, erkek müminlerle kadın müminler, kendi vicdanları önünde iyi bir zanda bulunup da, bu apaçık bir iftiradır demeleri lazım değil miydi? Buna karşı dört şahit getirmeli değil miydiler? Madem ki bu şahitleri getiremediler, o halde onlar Allah katında, Yalancıların ta kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın ihsan ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, o daldığınız dedikodu sebebiyle size muhakkak büyük bir azap çarpardı. O zaman siz o iftirayı dillerinizle birbirinize yetiştiriyordunuz. Hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyi, ağzlarınızla söylüyor ve bunu Kolay günah olmayan şey sanıyordunuz. Halbuki onun günahı Allah katında büyüktür. Onu, iftirayı duyduğunuz zaman bunu söylemek bize yakışmaz. Haşa, bu büyük bir iftiradır demeniz lazım değil miydi? Eğer siz gerçekten iman eden kimselerseniz, böyle bir şeye ebediyen bir daha dönmenizi Allah size yasaklıyor. Salatü selam, alemlerin efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve Sellemin, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun.